Böyle temiz kalmak diye bir başlık açalım Diyorum Deterjan tanıtımı yapmayacağız Deterjan değil mi? tanıtımı yapmayacağız Şimdi Hani bir hadise Nakledilir anlatılır Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bir zekat görevlisini Gönderiyor Zekat görevlisi gidiyor Geliyor Ve bir şey ortaya koyuyor Diyor ki şu Sizin devletin Şu benim şu devletin Şu benim şu devletin şu benim Peygamberimiz de Yani manzarayı tahayyül ediyorum da <gülüyor> Herhalde biraz böyle Şaşırmış bakıyor O zata Sonra diyor ki Yani nasıl oldu bu diyor işte böyle bu bana hediye olarak verildi diyor. Şunlar da devletin zekat e, toplanmasıyla ortaya çıkan gelir vesaire. Peygamberimiz diyor ki, bunlar biliyorsunuz, malumunuz, e, yani seni diyor oraya... ...ben görevlendirmesem... ...sana bunlar gene de gelir miydi? Babanın bir, evinde otursaydın bab, gelir miydi? Babanın evinde otursaydın Eğim gelir miydi? Var. Babanın evinde otursaydın evet, gelir miydi? gelir var. miydi? Şimdi... ...yani... ...hadise şöyle demek ki... ...devletin bir görevlisi var... ...devletin görevlisi... E, ...bulunduğu görevde... E, ...o görevde bulunduğu için... Kendisine verilenleri Hediye gibi vesaire Verilenleri e, Bayağı gönül rahatlığıyla e, Alabileceğini Düşünüyor Ve Resulullah Efendimiz de Bunun böyle olmayacağını e, ifade buyuruyor Hadisenin özeti bu Çalmıyor ama makamın gücünü kullanıyor. <gülüyor> gücünü kullanıyor Buna benzer Hadise mesela Hazreti Ömer Radıyallahu anh ile ilgili anlatılır Değil mi? Yani Denir ki e, Devlet başkanı iken Devlet işleri söz konusu Olduğunda devletin mumunu Kullanırdı Kendi hususi işleri söz konusu Olduğunda da o devletin mumunu söndürür kendi e, şahsi e, mumunu kullanırdı gibi Ömer bin Abdülaziz'e ait Öyle Hı, mi? Yani Hı, Hazreti Hı. yani en azından şöyle Hazreti Ömerle ilgili Ömerlerden biriyle, Ömer biriyle ilgili yani bu işin fazilet tarafı, doğru tarafı olmak üzere de ideal olan ideal olan olmak üzere de bu örnekler anlatılır. Yani aslında Müslümanlıkta İslam'da doğru olan budur, yanlış olan da budur gibi. Şimdi ya yani bugün niye bunu konuşuyoruz? Bugün e, yani insanlar devlette görev alabiliyorlar ve bu tür hadiseler, yani toplumdaki insanlar onun devletteki gücün isbatinde e, ona bir takım ayrıcalıklar sunuyorlar veya o kendisinde böyle ayrıcalıklar olabileceğini düşünüyor. Bunu konuşalım diyorum. Yani bu ve insanlar bunu meşrulaştırıcı bir zihin mekanizması işletiyorlar. Yani o o zatın o zekat görevlisinin işlettiği tarzda. O orada kalmamış gibi gözüküyor. İnsan kalmadı orada yani çünkü insan, o, o insan geliyor. Evet. Sözü açtım hocam. Buyurun. <gülüyor> Yalnız ben bir not isterseniz koymak istiyorum Müste Yani sadece devlet görevlisinin bu tür suistimalini konuşmuyoruz aslında. Bir fabrikada şef olan da mesela bir marketin satın alma müdürü Aynı riski taşıyor. Evet. Yani siyaset ve görev devlete ait olunca ki bir hastalık değil bu. Evet. Fırsat nerede ele geçiyorsa orada insan yastık bulunca uyuduğu gibi parayı bulunca da kayabiliyor sağa sola. Yani bu evet. biraz geniş tutalım izin verirseniz ki, bir el Tabii Tabii. Burada istedim e, bir menkıbe anlatacağım ama. Ayet ve hadis Başka şey menkib'e başka şey Menkib'e doğruysa da değilse de Zihinde bir şu, Şuurlanma mesajı var olmayı, Mesaj için kullanılıyor Temel fıkrası düzeyinde de olabilir Bir ayetten esinlenilmiş Bir şey de olabilir İbrahim Aleyhisselam zamanında e, Bir Veya Davut Aleyhisselam zamanında Adamın biri Bir kuşu sapanla Atmış sakatlamış Kuş da e, gelmiş İbrahim Aleyhisselam ya da Davut Aleyhisselam'a şikayet etmiş. Beni filanca sakatladı demiş. İbrahim Aleyhisselam da çağırmış onu adamı. Attın mı attım demiş. E, yiyecek miydim bu hayvanı yok demiş. İşte attım bakayım diye. Zevk olsun diye. Yani bir tür ya da sapanını denemiş neyse. Hmm. E, İbrahim Aleyhisselam demiş ki e, sen zevk için hayvana eziyet ettin ayağını kırdın. ...bunun da ayağını kırın demiş... Evet. ...kuş demiş ki... ...ayağını kırmayın demiş... ...sakalını kesin demiş... ...ben onu... ...Müslüman adam bana bir şey yapmaz zannettim... ...kaçmadım yoksa kaçardım demiş... <gülüyor> ...sakalı beni aldattı... ...kesin hmm. de öbür kuşlar aldatmasın evet. demiş... <gülüyor> ...tekrar vurguluyorum... ...bu ayet değil, evet. hadis de değil... ...ama... Mesajı e, güzel, var. ...güzel bir mesaj var... Evet. Müslüman olarak bulunduğumuz yerde Müslüman kimliğimiz sakalımızdan, Kur'an okumamızdan, ayet hadisle konuşmamızdan, sloganımızın Müslüman olmasından, şirketimizin, grubumuzun, derneğimizin, vakfımızın logosunun İslam'ı yansıtıyor olmasından, bütün bunlardan dolayı biz insan olarak bir yük taşıyorduk. Bir de İslam'ın yükünü taşıyoruz diye düşünmek zorundayız. Evet. Bir şirketin satın almasında veya bir belediyenin bir makamında, siyasetin filan yerinde bir insanın yaptığı yolsuzluk, su istimal, hata her insanın yaptığı her insanın yaptığında bu yanlıştır. Mesela evet. duyuyoruz, komünist ülkelerde bile yolsuzluktan, Çin'de Aynen. mesela yolsuzluktan memur alınıyor, görevden alınıyor veya evet. cezalandırılıyor. Ama Müslüman'ınki kat kat daha büyük bela. Yani e, kim bilir o güvercinin işte kesin sakalını aldanmasın diğer kuşlar hı demesi hı. gibi bir olay. Nice Müslüman'ın Müslüman kimliği büyük bir oranda... Ee, ...İslam'ın başına dert oluyor... ...diyeyim de böyle... ...böyle evet, evet, iyi evet. Yani ...bizim kendimize dert olmamız... ...başka şey... ...siyasi kimliğimize dert olmamız... ...ailemize dert olmamız bir şey... ...ama İslam'ın başına dert... ...Müslüman olmamız... Ee, ...oturup ağlanılacak... ...tefekkür edilecek bir konu... ...ben bunu en çok aile konusunda görüyorum... ...mesela damadını... ...veya gelinini... ...şikayete geldiğinde insanlar... Ama hocam diyor, filancalara mensup birisi diye biz onların kapısına gittik diyor. Evet. Bana geldiğinde hafız olduğunu söylediler. Ben de damadım hafız diye, hafız olacak diye mutlu oldum diyor. Hiç ilgisi yokmuş diyor o isimle diyor. Ya çok bunlar da Yani onun için defalarca ben söyledim, Hacı gibi bir sohbetimin başlığı da odur. İnsan olduğumuz kadar Müslümanız biz. Evet. İnsanlık oranımız düştükçe Müslümanlığımız da düşmek zorunda. Yani mükemmel bir Müslüman ama insanlığı nakıs. Böyle olmaz bir şey böyle. olmaz. Olamaz ya. Evet. Yani bir insanın bedeni 40 ama 30 numara ayakkabı giyiyor. Bu olmaz ki. Evet. Yani ayak numarasıyla giydiğimiz ayakkabı arasında kesinlikle uyum olmalı ki ayakkabı giymiş olalım. İslam bize dar veya bol geldiği zaman bir bedel ödenecektir. Bu bedeli fani olarak ben ödesem ne olur, ödemesem ne olur? Dinimiz bunu ödüyor. Ben şöyle bir örnek vereceğim. İnşallah yanılmıyorumdur. Dedim ya ayet hadisin dışında beşer olarak konuşuyoruz. Osmanlı'nın hilafeti kaybolduğunda... ...yani Osmanlı ecdadımızın devleti yıkılıp da yerine başka bir sistem kurulduğunda... ...veya işte Suriye'yi kaybettiğimizde vesaire... Mısır'ı kaybettiğimizde, Osmanlı kaybettiğinde. Çünkü kaybeden de kazanan da biziz İslam nesliyordu. Aynen. Bir sürü ağlama matemleri de yapılmamış üstadım. Nasıl? Yani eyvah İslam devleti gidiyor diye camilerde sabahlara kadar teheccüdler ha, ha. okun, kılınıp namazlar okun. Neden? Çünkü, Belki en çok... ...Hindistan ağlamış... Hint, ...Hint Müslümanları yani... ...Uzaktaki Uzakta ağlayan yani. olun... ...Hindistan örneğinin üç tanesi yok ama hocam... Evet. ...Hindistanlılar... Doğru, tabii. ...Hristiyanlılar saf bir İslam bağlılıkları evet. var... ...ve bizle vergi mergi bağları da yok... Evet. ...yani... Ya bir de bizde ne olduğunu belki bilmemişler. Anlamamışlar. Yani, sembolik olarak hilafet var. O da bizim onurumuz, haysiyetimiz. Onun korunması lazım. Zaten yeni düzene de gelip destek olmaları da söz konusu ya. Yani anlamadan evet. yeni düzene de gelip destek evet. oluyorlar. Bu beni hep düşündürmüştür. Niye ağlayanı çok olmadı Osmanlı'nın? Mesela Balganlar böyle göz göre göre gitti değil mi hocam? Herhalde... Bu işin böyle gitmeyeceğini herkes görüyor. Çünkü gördü. neden hocam? Yani Abdülhamit çırpınıyor. Kalbi. İstanbul'da Abdülhamit bir şeyler yapmaya çalışıyor. Paşaları çalıp çırpıyor. Evet, evet. Yani ortada senin paşalarının zulmettiği bir durum var. E Sultan Vahadettin sabahlara kadar ağlıyor. Paşaları keyfine bakıp villalarını, yalılarını korumaya çalışıyorlar. Evet. Yani bir kişinin orada bir Osmanlı halifesinin ağlayıp sızlaması çırpınması yetmiyor çünkü Anadolu'yu paşalar kasıp kavuruyorlar evet. valiler kasıp kavuruyor bunu cezalandıracağım diyene kadar halk küsmüş oluyor bir defa evet. ee, bu sebeple Osmanlı e, ecdadımız rahmetullahi aleyhim e, giderken o güce uygun onun ekmeğini yiyenler oranında ağlayan olmadı evet. niye olmadı çünkü herhalde bundan kötüsü gelmez gibi bir düşünce çıktı ortaya Evet. 1600'lerde çözülüş başlamış hocam ve işte Koçibey e, layihası diye bir rapor hazırlanmış orada yani problemlerin en başında rüşvet sayılıyor insan kalitesindeki kayıp sayılıyor yani insan kalitesi düşmüş yani o Osmanlı Bey zamanının, ne bileyim Ertuğrul'un zamanının, Orhan Gazi zamanının. Yavuz'un zamanındaki Yavuz heybet. He, evet onlar aşınmış, insan kalitesi aşınmış. Yani devletin ağırlığını sadece saraydaki ağırlık olarak görüyorsun da Anadolu'nun filan yerinde, Erzurum'daki, Sivas'taki bir e, yolsuzluğu kontrol edemiyorsan evet. sen saraydan gidince Sivas'ta ağlamıyor işte evet. Erzurum'daki ağlamadı yani Erzincan'daki ağlamadı yani ağlamadı derken herhalde ağlayan oldu ama sokaklara dökülme ihtiyacı hissetmedi insanlar bir de dış olaylar var afetler var fakirlik var bunlar da tuzu biberi şekeri ne olduysa oldu burada e, şunu söylemek istiyorum mesela Osmanlı'yı niye gündeme getirdik yani ada, İslam'ın adaletini, İslam'ın insanlara verdiği e, mutluluğu veremediğin zaman sen sen giderken İslam'a ağlar gibi ağlamıyor kimse sen. Evet. Bunu anlatmak istedim. Evet. Halbuki Osmanlı giderken... ...İslam gitti aslında değil mi? Tabii. Yani giden Osmanlı değildi. Tabii. İslam'dı yani giden. İslam'ın en büyük çatı gücü. Yani yani. Yazar söylüyor insanlığın son gemisiydi diyor. Hı, evet. Yani son gemi kalktı limandan. İnsanlık Hı. çok şey kaybetti. Ama ağlama... Buradaki ağlamayı, gözdaşı ağlaması söylemiyorum. Yani ne oluyoruz yani endişesi? Herkeste bir düşüş yaşandığı için hocam. Yani insan kalitesinde çok ciddi bir düşüş bu. Devlette bir boyutu gözüküyor. Toplumda bir boyutu gözüküyor. devlet temsil eden valide paşada. Valide bir boyutu gözüküyor. veya da herhangi bir evet. Şeyhülislamın görevlendirdiği bir mollada da bu. Kadıda. Evet. Özellikle kadıların Kadı'da, durumu Dolayısıyla çok rahat diyebiliyoruz ki... Osmanlı yıkılırken İslam'a ağlanır gibi ağlayan olmadı. Evet. Selçuklu giderken e, çocuk kavgaları bitsin bari diye insanlar belki evet. e, yıkılsa daha iyi olur bile düşünmüşlerdir. Neden? Çünkü Alpaslan'dan sonra Melekşah, Melekşah'tan sonra da bir daha o Selçuklu elbeti yok ortada. Evet. Yani iç kavgaları, çocukların birbirleriyle kavgalarına e, kurban edilmiş bir... Sistemi ağlayan da olmadı. Belki menfaati olan, sağda solda arazileri olanlar görüyor abi. insanlar artık o gidişi değil Bu mi Bu tabii hocam? görüş. Sen Müslüman olduğun halde devletin İslam devleti olduğu halde niye insanlar senin yıkılışını, inkırazını tabii görüyorlar? Çünkü senin aslında İslam'la bağını da zaten zayıf, zayıf kalıyor. Evet. Doğruluk yanlışlık bakımından değerlendirmiyoruz. Sosyal evet. bir vaka olarak evet, bunu evet. değerlendiriyoruz. Bugün için geçerli bu üstadım. Evet. Bugün için geçerli. Mesela bir hoca e, bir köyde temsil ettiği dindir. Ama hocanın e, teknik hataları diyelim yani hocalık açısından teknik hataları hocanın ahlaki yanlışlıkları İslam'a mal oluyor. Dolayısıyla o köyde İslam sitem edilirken veya İslam taarruza uğrarken hoca savunulacak gibi kabul ettiğinden evet. insanlar İslam için bir ayağa kalkma, kıyam etme ihtiyacı hissetmiyorlar. Hocanın Bu, kalite düşüklüğü ile beraber. İslam'a mal evet. İslam Ömer radıyallahu an kaliteyi zirveye taşıdı değil mi? Evet. Onunla beraber İslam da zirveye taşıdı. Taşınmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsil ettiği yani, peygamberlik... Bir Müslüman devlet başkanının adaleti böyle olur. Böyle olur. Hani geliyor Bizans elçisi de e, Ömer'i arıyorum diyor. Evet. E, bir ağacın altında yürüye, uyuyan bir adamı gösteriyorlar. <gülüyor> İstirahat ediyormuş ağacın altında da. E, yani o meşhur sözü var. Bakıyor ki ulan, bu adam burada uyuyor. Kendi kralı onlarca korumayla ancak sağa sola çıkabiliyor. Meşhur bir slogan söylüyor orada. Ömer Adil te ve nimte diyor. Sen adaletli olduğun için bu hacin altında uyuyabilirsin. Yani. Seni kim uyutur burada? Yani. Ee, bu sebeple Ömer Ömer şehit edildiğinde günün birinde. İnsanlar İslam gitti diye ağladılar. Ömer Ömer'e ağlayan olmadı. Ömer Rabbine kavuştu. Zaten dua edip duruyordu. Medine'de şehitlik istiyorum ya Rabbip diyordu. Evet. Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın mihrabında geldi şehitlik bulduğunu. Dolayısıyla Ömer'in ağlayanı çok olmadı. Ama fitne kapısının kilidiydi Ömer. O kilit gitti yani İslam'ın geleceğine acaba bir zahmet olacak mı diye insanlar ağladılar. Dolayısıyla biz Müslüman olarak bir şirketin satın almasında, bir caminin derneğinde, ailemizde yani baba olarak, anne olarak veya okulda din dersi öğretmeni olarak ya da matematik öğretmeni ama İslam kökenli biliniyor. Siyasette, belediyede, bakanlıkta nerede bulunuyorsak önümüzdeki yasalara göre kendimizi kontrol etmemiz yeterli değil. Yasalar artı Müslümanlığımız Bizim kontrolümüzü, oto kontrolümüzü oluşturmalı. Eğer biz ümmeti Muhammed benden uzun vadede de olsa olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla günün birinde e ee, 10 sene satın alma müdürü buydu. Şirket hep yüzde üç zarar etmiş bunun yüzünden. Çalmamış ama orada yediği yemeklerin etkisinde kalmış satın alırken. Getirilen çikolatanın, etkisinde kalmış. Hani bunlar konuşulur şeyler değil ama biz böyle örnek verelim de kimse Hayır, rahatsız olmasın. Şöyle bir şey. isterseniz bir o psikolojiyi biraz tahlil edelim. Yani Hı. onu insanlar bir tür meşrulaştırıyorlar. Kendi zihinlerinde. Zaten üstad bardak evet. bir defa kırılır. Evet. Haram bir defa yenir. Evet. Harama bir defa el tutulur. Ondan sonrası kendiliğinden yani gelir. Bu tür yerlerde bulunan siz hakikaten yani satın alma müdürü dediğiniz bir statü ne bileyim devlette işte falanca yerin camide yardım adam, toplayan adam, adam dernek yani, başkanı. yani çok <gülüyor> hakikaten oralarda bile yani o, o psikoloji nasıl bir psikoloji nasıl insan bunu şey yapıyor yani bugünkü insanlar nasıl bunu e, meşrulaştırıyorlar bir anlamda bal tutan parmağını yalar gibi falan hani Aynen öyle şeylere girmiş Bu sözü yani. söyleyen güzel söyle <gülüyor> bal tutan parmağını yalar sonunda Evet Üstler, e, öyle bakılıyor burada mi? yanıldığımız insanlık olarak yanıldığımız şey şu mal ve cinsellik şehvetine karşı kendimizi güçlü hissediyoruz ne demek yani Cinsel olarak ben 60 yaşındayım, siz 70 yaşındasınız. Ee dedeleşmiş artık yani bu bundan biz yaratıldığımız cinsellik kabiliyetimizi hiçbir zaman sıfırlayamıyoruz. Evet. Mesela hadım yapılıyordu insanlar değil mi? Evet. Onların cinselliği sıfırlanmıyordu ki. Etkileri sıfırlanıyordu ama cinsellikleri, sapık düşünceleri devam ediyordu. Evet. Dolayısıyla biz insan olarak cinselliğimizi ...şehvet türü olarak... Evet. ...mal müsteleamızı... ...koltuk sevdamızı... ...riyaset, riyaset tut, ...riyaset tutku, önder olma diyelim evet. buna... Ee, ...veya... ...yeşil bir bahçede... ...çay içme... ...mesela biz normalde iki bardak çay içeceğiz bugün... ...ama bir arkadaşın bahçesine oturduğumuz zaman... ...bir çay daha içelim oluyor... Hmm. ...yeşilin etkisi bu... Hmm. ...mesela Söğüt ağacının altında... ...insan uyuyası geliyor... Evet. Yani o şöyle evet. Yani niye Rabbimiz ne diyor yeşil araziyi Sevdirdim size diyor evet. Ben etkilenmiyorum kim diyebilir Bir müteahhit diyebilir çünkü bina yapmak istiyordur ama balkonuna gene saksı Koyuyordur o evet. Yani bu Rabbimizin bünyemize yerleştirmiş Olduğu Gıda gibi Su içme ihtiyacı gibi ...yerleşik bulunan bu duygularımızı... ...biz mesela Kur'an okuyoruz diye... ...hafız olduk diye... ...camide namaz kılıyoruz diye... ...hacca gittik diye sıfırladığımızı zannedemeyiz. Yani çalma konusunda... ...hiç namaz kılmayan hatta ateist bir insan da... ...ne kadar çalma zafiyeti varsa... ...Müslümanda da vardır o... ...o polisten korktuğu için müfettişten korktuğu için çalmıyordur. Müslüman Allah'tan korktuğu için çalmıyordur ama bünyede var bu. Evet. Bünyede var bu. Biz de bu psikolojinin ilk çözülme noktası mesela biz cami yaptırmak için bir araya gelmiş 10 kişiyiz. Evet. Zanımızdır. Zan diyorsun. Bu bu zan, kesinlikle zan. Evet direkt gidip bir kasa para camiden çalmayız. Ama yanlış sadece çalma üzerine değil ki. Yanlış kullanımda mesela camiye gerekli olmadığı halde filan avizeyi almak da... ...sırf benim zevkime geliyor diye bir çalma türü değil mi? Caminin henüz şadırvanını yaptırmamışız abdest için. On şadırvan yapacak avize taktırıyorsun camiye. Niye? Ben bir kere bir yerde görmüştüm çok güzeldi o. E yanlış suistimal ediyorsun sana emanet edileni. Aynı şey koltuk sevdasında da vardır. Yani Müslüman koltuğa oturunca... Farklı bir insan olabilir mi? Olur. Olmaması mümkün değil bunun. Lakin Allah korkusu. Ahiretteki hesap koltuğu ateşe çevirir. Yanmamak için uğraşır o koltukta. Bu Müslüman olan da ateist bir insanda, Müslüman olan da herkeste var bu. Yani bunu hiç kimse ben de olmaz bu zannedemez. Gelen maya var. Böyle bir maya var. Çok güzel Allah razı olsun. İnsan olarak mayamız Ma bu bizim. Mayamız bu yani var, evet. bunu dışlayamayız. Dolayısıyla biz 10 kişi birleştik, cami derneği kuruyoruz. Ve burada cami yaptıracağız. Ya da Süleymaniye cami restore ettirmek için bir dernek evet. kurduk diyelim. Biz yani bu temiz duygumuz, güzel hissiyatımızdan dolayı bu mayamızı atmış değiliz. Bilakis şeytan bize o mayamızı bu filan caminin derneğini yapmak için kurduğumuz çalışmanın gerektirdiği şekilde bizi fitneye düşürecektir Hı. o. Evet. Bu çalma olur. Yani o ortamda olur. insanın zihni nasıl çelenir? Şeytan ona göre formül üretiyor Biz yeniyiz bu işte ama şeytan yeni değil evet. Biz ilk defa bir cami yaptırma derneği kurduk <gülüyor> Dolayısıyla biz tuzağa düşünce anlayacağız bu işi İblis evet. öyle değil ama İblis öyle değil Kaç milyonuncu cami derneğiyle muhatap oluyor evet. Ne milyon ne milyar Aynı şekilde mesela e, Ateist düşünceli insanlar Hatta vatan hainliğiyle itham edilebilecek insanlar Bir parti kuruyorlar biz iktidara talip istiyorlar. Bir de beş vakit namaz kılanlar, biz İslam'ın orijinal halini istiyoruz diyenler bir parti kurup iktidara talip oluyorlar. Biz herhalde kontrol mekanizmasını, otokontrol sistemini bu vatana hainliğiyle itham edilenler için oluşturalım. Bunlar zaten namaz kılıyor. Bunlara vatanı Bunlardan teslim... Neden bir şey gelmez. Yok canım. Bunlara versen trafik de düzelir, yolsuzluk da biter. Bu yanlış bir duygu. Herkes... Gelir mi hocam? Yani nasıl gelir mi o insanlardan da bir şey? İnsansalar gelir. Niye? Niye gelir hocam? Yani işte o hangi şöyle bir şey bekliyoruz. Ya bir öz disiplin olur insanda. Yani o tutar insanı. Yani nasıl insan o öz disiplini kaybediyor, hocam, devre dışı bırakıyor da yani e, o ateistin veya vatan haininin yaptığı işi yap, yapabilir hale geliyor yani. İşte burada anlatmaya çalıştığım şey hocam. ...insan böyle bir parti kurunca... ...böyle bir dernek kurunca... ...böyle bir tarikat erbabı veya şeyhi olunca... ...tuvalete gitmiyor mu hocam... ...idrarı olmuyor mu? Oluyor tabii yani... ...insan, canım, insan olan her şeyde... Siz yanılıyorsunuz İdrara gitmez artık onlar... <gülüyor> ...diyebilir miyim? Diyemeyiz evet... O idrar hissiyatımız... Ne kadar tabii ise... Tabii ise Bizim şehvetlerimize etme riskimiz de o kadar tabii. Mal hocam. tutkusu da o kadar tabii. Siz söze başlarken bir sahabi anlattınız evet, hocam. Yani. Hangimiz yani. bugün dünyada bütün Müslümanlar toplansak... ...Efendimizin tenkit ettiği o sahabinin tırnağı olur muyuz? Hepimiz yani. Evet. Yani ona o tenkide rağmen Allah dostu olarak ahirete gitti. Evet. Değil evet. mi? Çünkü hemen peki ya Resulallah dedi bitti iş. Dolayısıyla yani sahabi olsak durum buydu. Sahabi evet. olsak e nerede kaldı ki? Ne sahabisi canım? Biz belli bir düzenin sisteminde yetiştik. Bir var şey var ganimetten bir ip bile e, alsanız diyor. Bu, bu cehenneme götürür. Ben bazı şeyler böyle yanlış anlatılır diye e, dikkatli anlatıyorum da bir dikkatli bir şey anlatıyorum. Hocam İslam tarihinin en mukaddes savaşı hangisidir? İmtihan. Betirdir hocam herhalde yok hocam. Evet. <gülüyor> ayet ayet Sabit evet. Bedir. Nedir? Çünkü Bedir şirkin başının ezildiği gün. Evet. Hususi sure var, değil mi? Hem Ali İmran suresinde evet. var Bedir, hem Enfal suresinde var. Hocam, Bedir mücahitlerine Allahü Teala ne buyuruyor? Bundan sonra ne yaparsanız yapın. Affettim sizi. Evet. Değil mi? 314 kişi. Evet. Yani mesela Hatib bin Ebi canlarını koymuşlar ortaya. O ne en can, zor öyle, zamanda. Ne can yani? Ne koymadılar ki ortaya? Evet, en yani. zor zamanda yani. Şimdi hocam çok önemli bir hassas bir konu bu. Ee, mesela Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh hani Mekke fetihinin sırrını veriyor yanlışlıkla evet, da ya. ee, Asab-ı bu vatan haini falan diyorlar. Efendimiz ne buyuruyor? Ne abartıyorsunuz? Ya diyor. Bedir mucahidi bu diyor. Ya. Hocam bu derece bu kadar büyük adamlar yani adam kelimesi bilgelik evet. oturdum onların üstünde tam böyle <gülüyor> ricâl diyor Kur'an değil yani, mi Ricali. Adam yani adam Bedir adamları adam hakikaten evet. Eğer onlar kıyamet adam günü gibi Onlar kıyamet gün adamlığın ölçüsü olursa biz yandık hocam. Yani <gülüyor> bize bir şey kalmayacak. Evet. Sevgimizle muhabbetimizle onlara yanaşacağız İnşallah Ama hocam orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölüm korkusu yaşadığı, endişesi yaşadığı, ümmetinin kökünün kurumasıyla ilgili duası yani, var değil var, mi orada? Değil mi? Evet. O sahnede hocam Ebu Cehil'in Mi'feri için kavga ettiler ama. Evet. Kime kalacak bu diye değil mi? قُلِ الْاَنْفَارِ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَسْجَهُدَا تَبَيْنِكُمْ Yani çabuk tövbe istiğfar edin nasıl siz böyle kavga edersiniz. Allah Şimdi Allah. siz diyorsunuz ki olur mu insan? E, Bedir'den daha iyi nereye geleceğiz hocam insan olarak? ...yani biz hangi görevimiz... ...hangi parti, hangi cami, hangi tarikat... ...hangi medrese... ...hangi ne yapsak... ...Bedir'e yakın bir şey yapabiliriz bu dünyada... ...buradan şey çıkmaz inşallah... Hocam, ...değil mi yani... Ya ...Bedir'de de böyle olduysa... ...ya bu zamanın insanı... ...için bunları... ...normal görmek lazım falan gibi bir şey... ...bunu anlayanın niyetinde kasıt vardı... Evet, ...niye... Evet. ...Bedir'de böyle oldu... ...Allah bize ders verdi onu... ...Fettekullah... ...Allah'tan korkun denince her şey bitti... Evet. ...şimdi sorun... ...Bedir'in o bölümünü benzetiyorsun da... ...B bölümünü niye benzetmiyorsun... ...hani evet. ayetin devamı nerede... Evet. Yani, yani. ...bütün zamanlar için... ...yani onu Allah bize niye... ...Kur'an'da anlattı Anlatıyor. da bir hadis olarak bile değil... ...çünkü bu olacak tabii bir hmm. olay bu... ...insan olan yerde bunlar olur... İnsan idrarından kurtulamadığı gibi bu hissiyatından da mal edinme, şöhret edinme, efendim nasılsınız sözünü duyma hissiyatından kurtulamaz insanoğlu. Biz sizinle radyoda konuşurken iki bardak çay içip gidiyoruz. Ama bir bahçede muhabbet ederken ben ikiden fazla içtiğimizi düşünüyorum. Çay dokunuyorsa bile bir içelim deniyor. Niye? Ee, Bahçemiz işte şey şey hocam çok <gülüyor> yeşilin <etkisi>. masum. <gülüyor> hocam. ...o da masum değil... ...orada bir rüşvet görüşmesi yapıyorsa... <gülüyor> ya. ...o bahçe devletin... ...sana intikal eden arazisi ise... ...azine arazisi <gülüyor> de masum değil hocam... Evet. ...onlar yeşil ot değil... ...kıpkızıl ateş onlar... Evet. ...yani... E, he, he, ...biz şunu unutmayacağız... ...bu psikolojiyi tahlil etmeye çalışıyoruz... ...insanız... Evet. ...son nefesimize kadar... ...insanız... ...bu insanlığımızdan... ...idrarımızdan kurtulamadığımız gibi para hırsımızdan takdir görme arzumuzdan önder olma arzumuz arazimiz olsun ormanımız olsun deniz kenarı olsun hissiyatından da kurtulamayız bunların bulunması da suç değil bizde tıpkı içimizde idrar torbamızda 500 miligram idrar var namaza duruyoruz Allah Teala bize diyor mu idrar torbanızda idrar var niye namaza duruyorsunuz yok bunu sızdırmadıkça namaza engeli yok Evet. Ama çamaşırına sızdırdıysan Rabbinin huzuruna çıkamıyorsun bir daha. Dolayısıyla mal hırsı bende yok deyip komik duruma düşmemeli bir Müslüman. Allah'a hamdü senalar olsun makamımı suistimal edip bir kuruş geçirmedim bütçeme. Bunu diyebiliyorsan bunu demeli mümin vicdanında reklamında değil. Evet. Vicdanında demeli. Evet ben cami derneğindeyim 30 senedir ama istişaresiz e, müminlerin arzusuna uygun olmadan hiçbir iş yapmadım diyebilmeli bir kuruşu hem çalmadım hem yanlış yerde kullanmadım diyebilmeli caminin şadırvanını buraya yaptırıyorsun iki gün sonra orada su toplandığı görülüyor mesela akış yok yıkıyorsun şadırvanı bir kere daha Müslümanların parasıyla bir şadırvan daha yapıyorsun e, yanlış iş yapmadın yasalara aykırı değil yok öyle bir şey vicdanına aykırı olmalıydı bu senin. ...niye zamanında tam istişare etmedin... ...bir mühendise sormadın bunu nereye yapalım diye... Niye belediye şey tarafı var... ...belki burada hocam... ...mesela cami derneği başkanı... ...caminin patronu gibi... ...olabilir mi hiç... ...yani şimdi o psikolojiye de... ...gelindiği oluyor... ...kıyamet burada kopuyor işte... Evet, evet. ...caminin patronu olur mu bir insan... Evet. ...yani Müslümanların... ...emanetinin enayisi olur bir insan... Evet. Ena, enayi ya bu, bu para kıyamet günü kuruş kuruş herkese hesap vereceksin işin mi yok aklın mı yok senin <gülüyor> <gülüyor> ne, ne tutuyorsun yani Ömer radıyallahu anh ne diyor o paralar için bir aileden bir kurban yeterse oğlum ya uzak evet, tutun diyor evet yani. hocam ne muhteşem bir şey <gülüyor> ya. evet, yani üstelik yani. senden rica ediyorlar oğlunu seviyoruz getir bu görevi oğlunu diyorlar bir kurban yeterse diyor şeyde Mehmet Akif'te var o. Ömer, Ömer nasıl aldın bu bağrı sırtına sen? <gülüyor> yani bu yükü nasıl aldın sen? Kendi yani. kendine öyle konuşturuyor Akif. Akif konuşturuyor ama evet. Ömer daha ağır sözler evet. söylüyor. Daha evet. ağır sözler söylüyor. Rahmetullahi aleyhim cümleyen. Burada anlaşılıyor ki bizim içimizde bu olacak. Evet. Peki olacak ama ben bunu biliyorum önleyebilir miyim? Hayır. Bu ümmet üstadım iki şeyin ümmetidir. Bir, şura ümmetidir. İstişaresiziz yapmaz. İki, Allah'tan korkar, başkasından korkmaz, yanlışı ikaz eder bir ümmettir. Emri bil Emri maruf. Nehyanil münker. Bunu biraz işleyelim hocam. Yani bu tür bu konular, noktaya geleceğiz bu tür, bu tür konular için bunu işleyelim. Evet. evet. Eğer müminler, mesela cami derneği, mesela işte... Nereleri satın alma müdürü İstişaresiz iş yapıyorsa Yanlış temelden yürüyor demektir evet. Yanlışa Müslümanlar Şu hatır bu beladan Şu korkudan ikaz alırım Sevmezler beni kızını vermez Okuldan çocuğumu çıkarır Neyse artık bir sebeple Bu yanlış Allah'ın dinine aykırı bu Diyemiyorsa müminler Biz bireysel Müslümanlar Olabiliriz İnşallah öyle sıkıntı yok. Ama ümmeti Muhammed denecek toplum değiliz o zaman. Toplum olarak evet. Toplumumuzun toplum kalitesi. Nam, bizim toplumumuzun Ömer bin Hattab radıyallahu anh kalitesini iki şey oluşturuyor. İstişareyle yol alıyoruz. Nehyan-i Münker'de stop ediyoruz. Camide bile dernek başkanına bunu yanlış görüyorum kardeşim denemiyorsa bir toplumda evet. kaç ahit var Kur'an'da ne yani münkerle ilgili Yahudilerin ayak kayma nedeni bu nehyan yani münkeri yapmayışlarıdır diyor Allahü Teala. Bize yol göster yani Yahudileşme böyle başlar dikkat edin. Buyuruyor Allahü Teala, camide ben söyleyemiyorum bunu. Niye söyleyemiyorum? Aa! Ulan bu hangi mezhepten itiraz etti bize denir diyor korkuyorum. Bir daha cenaze mi kılmazlar camide diye ödüm patlıyor. İmam dernek başkanı da de propaganda yaparlar. Ee, bu adam e, yalan iftira eder. Bu şucudur bucudur diye endişe ediyorum. Nereden endişe ediyorum? Batıl gördüğüm bir şeyi ikaz etmekten endişe ediyorum. Hayır. Biz camimiz dahil ümmeti Muhammed kalitesinde değiliz demektir o zaman. Evet. Çünkü o camilerin ilkinde Ömer'e söz söylendi. Kadın. Yani Ömer devlet başkanı... Ne devlet başkanı... Dünyanın başı adam... Evet. İmparatorluk devirmiş hocam... Evet. yani Dünyanın en büyük ikinci imparatorluğunu devirmiş... İran... Binlerce yıllık bir geleneği imha etmiş adam... Evet. Güçse bu herhalde değil evet, mi? Tabii... Güçse bu... Ee, Yermük'te e, Roma imparatorluğunu devirmiş... Yani iki imparatorluk yıkmış adeta... Bir insan... Cuma namazına da gelmemiş kadın... ...kapının önünden geçiyor... ...hutbeyi dinliyor Ömer... ...diye bağırıyor... ...oğluna bağırsa öyle dinlemez onu oğlu... <gülüyor> ...ya Ömer diye bağırıyor... Evet. ...ve ne diyor... ...Allah'ın serbest bıraktığı işi nasıl daraltırsın sen Ömer diyor... Ya. ...ya hocam... ...yani bunun... ...isterdim doğru bir şey olmasa bu ya... Yani keşke ama, böyle bir olay olmasaymış diyorum. Hocam bence olması şey Allah'ın hikmeti olması Ay, yani. Yani olması aleyhime oluyor çünkü biz o kadın gibi yapamıyoruz ya şimdi. Ha, evet, Onun için evet. kötü bir örnek çıtayı kötü başlattık. Ama hadi. öyle bir çıta koymuş ki yani koş koş yani hep onu yiyeyim. Ya izleyin. Allah hepsine rahmet eylesin evet. ne muhteşem hocam yani. ne ha. muhteşem. Sonra muhteşemlik bitmiyor ama. Kadını bırakın. Kadın doğru söylüyor. Doğru Ömer söylüyor. yanıldı Ömer diyor. Ömer yanıldı diyor. Ya Allah. Ya Allah. Üzerindeki elbisenin hesabını veriyor hocam. bunların nasıl bir metre kumaşın hesabı sorulur ya. ya. İpek değil, bir şey değil. Basit bir kumaş ya. Ha. Yani bunlar hocam masal bile olsa haşa masal bile olsa tüylerimizi diken diken ediyor ya. Elhamdülillah. Neymişiz biz elhamdülillah ya. Yani bir kağıtlarda kalmış <gülüyor> hedeflerin peşinde değiliz. Uygulanmış hedeflerin yani peşinde. Sonra ne oluyor hocam? Yani sonra insan ne yapıyor ki? Mesela bunu anlattığınızda masal gibi geliyor. Yani bunlar ne harika? o zamanda mı kaldı falan değil mi? O, o tarz bir şey var. O, o kadar hani deve hamuduyla yutuluyor gibi <gülüyor> şeyler söyleniyor ya yani. <gülüyor> ya böyle bir zamanda Ömer'in üstüne gel bir senin hesabını sormak falan ya yani bunlar niye anlatılır ki falan Şimdi hocam Elbette e, kıyamete doğru yürünürken Kıyamet şartlarına doğru yürüdüğümüzde kabul edeceğiz. Bu kıyamet şartlarından birini mesela Efendimiz sallallahu Selam insanın canının değerinin sıfırlanmasından söz ediyor değil mi? Evet. Katile niye öldürdün sonacak da bilmiyorum işte öldürdüm diyecek. Yani insanın ucuzladığı, insanın iman ettiği değerlerin ucuzladığı bir zamana doğru gidiyoruz biz. Ve bu aşağı doğru gidecek ama sıfırlanmayacak hiçbir zaman. Allah'a iman sıfırlandığı gün dünya bitti zaten. Ne olacak? Biz bir köyde 200 kişi yaşıyoruz. 190'ımız 200 sene önce diyelim. Bu ahlaki değeri taşıyorduk. Bugün 90'a düştü. Yarın 80'e düşecek. Çekirdek iman adamı. İmanını çekirdek pahasına da yani bir onda kalmış o köyde. Bir devlet dairelerinde bir bunda kalmış. Allah korkusuyla oturup kalkıyor. Denecek kıvamda olsak da devam ettireceğiz bunu. Ama İnkıraza doğru yani çığın aşağıya doğru yuvarlandığı döneme doğru gidiyoruz. Bunda yapacak hiçbir şey yok hocam. Çünkü ya e, bu şey değil hocam yani öyle zannediyorum. Savunma değil. Hayır bu bir kural da değil yani ya inkıraza doğru gidiyoruz. Bunlar... Herkes gidebilir ben gitmeyeceğim. Ha, evet yani ben onu, onu söylemek lazım değil Tabii mi yani ben evet. onu söylüyorum bireysel olarak biz böyledir toplum diye. Bunu bilimseyemeyiz. İnkırazın bir parçası olmamakla tek asiyesi oluruz. Evet. Asyesi oluruz. Yasin Suresi'nde geliyor adam dahi. Hani evet. E, ya toplum anlayın bu işleri diyor ya. Evet. O o adam uzaktan gelen adam oluruz biz. Evet. Yani o uzaktan gelip hakikati haykıran Aksal Medine en evet. uzaktan gelen adam olmak zorundayız biz. İmanda bu böyle hocam. Ebubekir <gülüyor> hani de diyor hanım. Yani Müslümanın rolü bu olmalı, değil mi? Böyle diyelim ki dünya inkıraza gitse, gitsin. E, Müslüman diyecek ki, ya yani nereye gidiyorsunuz, değil mi? İşte o uzaktan gelen adam, boğun. evet. Uzaktan gelen adam olup ne yapıyorsunuz siz ya? Nasıl Allah'a bırakarsınız? Demek zorundayız. İşte buna nehyanil münker diyoruz. Evet. Nehyanil münker, kendinde hakikatı koruyorsun ve başkasının da hakikat eli olması için mücadele ediyorsun evet. demek zaten. Evet. Biz ise demokratik hakkı adamın yasal koruması var gibi gerekçelerle salı verdik bunu salı verince de şer kötülük hakim oldu İşte bu sefer yeşil bahçeler bizim ateş bahçemize döndü maalesef evet, evet. bu sefer cami derneğinde de tereddütlü bakıveriyoruz ben şöyle bir örnek vereyim ee, pek çok kardeşimiz e, camimizde şöyle bir inşaat yapılacak. Bu hafta yardım toplandı. Ama ben para vermedim. Gidip onu ben kendim yapayım istiyorum. Diye hı. soru soruyorlar. Hı hı. Ben hemen tabii soruyorum. Yardım toplanırdı verdi. Ya hocam nasıl gideceği belli değil o paranın. Ben hı. gideyim yaptırayım o şadırvara diyor. Hı. <gülüyor> Soruyor riya olur mu diye filan. Bu ağlanacak bir durum hocam. Caminin önünde cami adına... Toplanan paranın yerine ulaşacağından camide şüphe ediyor, camide namaz kılan Müslüman. Bu bir kayıp. Evet. Bu ümmetin içinde bir kayıp. Evet. Siyaset zaten. Yani, güven kaybının oluşması da büyük problem. Ya yani olmaması gerekli. Benim ağladığım bu ümmetimin evet. kaybettiği şeydir. Oradaki 500 liraya ağlamıyorum. Ben evet, hocam. evet. Ümmetim. ...bu değerini kaybetmemeli. Emin bir peygamberin... ...sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz biz hocam. Emin bir peygamber. Emanet kaybolduktan sonra iman da kaybolur. İman da bir emanet çünkü bizde. Evet. İman da babamızın malı değil. Emanet gibi. kaybolduğunda... ...iman da gider. Evet. Biraz sonra gider ama iman da gider. Bunun için siyasettekinin... E, zafiyeti, belediyedeki'nin zafiyeti, büyük bir holdingin satın alma müdürlüğündeki zafiyetler. Ya hocam bunlar yani e, sonra gidecekler camide nasıl zafiyet olur ya? Mümin ailede nasıl böyle bir zafiyet olabilir? Niye bu adam sakallı hacı amma diye söylensin? Evet. Yani dolayısıyla hepimiz ümmet olarak bir muhasebe ve çeki düzen zorunluluğu yaşıyoruz ama ümmeti Muhammed'in bir parçası bir kişi de olsa benim evet. dolayısıyla ben kendimde bunu yapmadığım sürece başkalarının düzelmesini beklemeye de hakkım yok hocam bu sohbete girerken bir başlık açtık temiz kalmak diye şimdi bu statüler ortadan kaldırılamaz yani insan toplum olan yerde Riyaset de olur mal, olmalı. olmalı Ne bileyim cami yönetimi de olur Şu da olur Aile de olur ee, Yani ve o tutku da insanda var Yani Şeytan da çalışıyor İnsanı yönlendirmek ister Ya sen işte bal tutan Parmağını yalar Bir, bir meşrulaştırma e, Şeyi geçer Yani bulunduğunuz alanlardan Böyle bir rüzgarı geçer ve güç sahibi de oluyor sonra. Müslümanlar da güç sahibi oluyorlar. Nasıl kendini korur? Temiz Dünya kalma. Dünyanın petrolü Müslümanlarda hocam. Evet. Nasıl kendini korur? Yani ben Rabbimin huzuruna varacağım yarın. Yani bir yükle varmayayım. Değil mi? Nasıl böyle bir iç şey oluşturur? Hocam derneklerde bir denetleme kurulu olur. Evet. Kongrelerine ben katıldığım derneklerde ...hep denetleme kuruluna ses çıkarmayacak... ...sadece imza atacak adamlar konur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o denetleme olmadan... ...kongre de yapamıyorsun, ibra edemiyorsun kendileri. <gülüyor> Halbuki... ...en sert... ...gözü en hassas... Kılı kırk yaran adamı denetleme kuruluna getirmek lazım. Ona da denmeli ki kıyamet günü de bu kurulun başkanı olarak sen hesap vereceksin. Hı hı, evet. Çünkü biz cami yönetiyoruz. Sana bir tür emanet, yani emaneti denetleyecek adam sensin. Ben mesela diyelim ki belediye başkanı oldum. Rabbim beni öyle şeylerden uzak tutsun yapabileceğim iş değil de oldum. Meclisi var belediyenin. Kim aykırı konuşuyorsa onu çağırır tebrik ederim. Evet. Onunla yemek yerim. Lütfen susma derim evet. Ben bir ülke yönetecek olsam Mesela muhalefet basınına e, Basın ilan kurumu Reklamlarını daha fazla veririm Onlar konuşsun isterim Ne diyorsunuz hocam Hayır alemi sanal alemi <gülüyor> hocam söylüyorum ben devlet, Devletin ne başına geçecek alemi yani. yok <gülüyor> Diye hocam Kimsever muhalefeti ha, Denir yani Hocam eğer ...derdimiz ahiretse... ...onlar sayesinde ben azaptan kurtulurum... ...ya Allah'a bekle... ...dostlarım ayıbımı söylemiyor zaten... ...evet ya... ...dostlarım ayıbımı söylemiyor... ...bir taneyi saliha diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ne ...Allah için konuşan danışman diyor... ...hımm... ...evet... ...yani... ...olmaz bu derken bile efendim çok güzel buyurdunuz ama... ...şöyle yapsak... ...diyorum hani içimden diyor... ...bu yanlış efendim... Siz bunu nasıl söylediniz... Hmm. ...diyemiyor danışman... ...evet... Çünkü muhalif istemiyor. Ben burada gene Ömer'e döneceğim hocam. Bilal radıyallahu anh Efendimiz'in müezzini haşin bir tipmiş. Allah Allah. Sesi güzel ama böyle sert e, zıt muhalefet yapan hatta onun kardeşine bir kız istemeye gidişi vardır. O, önce onu anlatayım. Gidiyor kız istemeye. Biz tabi efendim filan diye başlanır ya selamun aleyküm beni tanıyorsunuz değil mi diyor ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezziniyim bu benim kardeşim diyor sizin kızınızı isteyeceğiz verecekseniz verir vermeyecekseniz gidiyoruz diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> radıyallahu anh <yani. gülüyor> onlar da tabi <gülüyor> ölüp gidiyorlar yani <gülüyor> söylemeye mi gerek vardı diye bu Ömer radıyallahu anh'ın şura meclisinde evet. şura meclisinde yani devleti yöneten Danışma kurulunda, orada da öyle Ömer, orada da öyle. Uf, Bilal dermiş ikide bir, yani ha. evet demiyor kolay kolay bir şey. Evet. Buna rağmen Bilal gelmeden toplantıya başlamayın dermiş. Allah Allah. İşte bunu diyorum, muhalifini destekleyeceksin. Evet. evet. Dediğini yapmak anlamında değil bu. Danışmanların görsün. E söylesin yani. Söylesin, söylensin. Söylesin evet. Çünkü bir, bir sorumlu, satın alma müdürü, devlet adamı neyse kıyamet günü beni hiçbir mümin ikaz etmemişti demesi hakkıdır. Evet. Yani bu, ama Ömer'in e, bunu söyleme hakkı olmayacak kıyamet günü. Ikaz, Bilal hep ikaz etti ona evet. Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh'ın Hep ikaz ettiler. Ömer o güçlü adaletini Güçlü ikazcılarıyla sağladı Hocam evet. Çünkü tek başına yapmak istediği pek çok şeyden Kendi de vazgeçti sonra Ömer bu yanlıştır denince Sus pus oldu Ömer evet. Yani Ömer öyle hocam Zannedildiği gibi elinde kılıç Asın şunu kesin şunu diyen bir adam değil hocam Yani burada Her şeyler diye. yaşıyorlar değil mi hocam Yani Ben yaptığım her işin hesabını Allah'ın huzurunda vereceğim Hocam halkı ve yönetimi başının belası... ...bir emanet olarak görüyor. Evet. Aynen böyle ama. Burada eski programlarımızdan birinde... ...hatırlarsanız Ali Radiyola'nın... ...danışma meclisindeki bir konuşmasını... ...hani bir kadınca... Bir ...hatırlatalım. Evet, bereket evet, inilsin bize. Ee, bir kadını şikayet ediyorlar... ...Ömer'e. Yanlış iş yapıyor... ...diyorlar Medine'de. Evet. O da sekreterini mi birisini... ...gönderiyor. Kadını bana çağırın... ...diyor. Kadına... ...gidip diyorlar ki Ömer seni... Makamına çağırıyor. Kadın hamileymiş, bir feryat etmiş kadın. Ömer'in çağırdığından hayır gelir mi? Yandım ben demiş. Yani hmm. kadın da herhalde bir sorunda var bir miktar. O arada çocuğu düşüyor. Hmm. Kadının çocuğu düşüyor. Yani hadis kitaplarından naklediyorum. Hmm. Benkibe hmm. değil hocam. Ee, tabii bu çocuk ölünce çocuk ölüyor. Bir ciddi bir konu bu. Devletin şura meclisine geliyor. Ömer diyor ki çocuğun diyeti verilecek çünkü kadına diyet verilecek evet. e, çünkü düşüp de bir miktar bir iki saat yaşayıp ölüyor çocuk. Evet. E, bunun üzerine Ömer diyor ki arkadaşlar diyor ben çağırdığım için bu böyle oldu e, diyetini ben mi ödeyeceğim bunun diyor. Şura meclisinde 30-40 kaç kişi varsa artık söz birliğiyle diyorlar ki niye sen ödeyeceksin ki? diyorlar vazifen senin kadını çağırmak. Evet. Kadının da bir korkusu olmasaydı Korkmazdı diyorlar Tam karar verilirken Ali radıyallahu anh Diyor ki bir dakika Ömer diyor Senin adın Ürkütücü olduğu için kadın çocuğunu Düşürdü bu diyeti ödeyeceksin diyor Allah Allah Allah Allah Herkes dönüyor Evet diyorlar doğru <gülüyor> Arkadaşlar Allah diyorlar. Allah. Yani çünkü Senin sekreterinin gittiği ev Yanıyor Allah Sert adamsın Ömer çocuğunu çağır oğlum bütçemize bak diyor evimizdeki şeyleri toplayın bu diyeti ödeyelim diyor. Hocam muhalif bu işte. Yani sen yani, benim evet. amcamın oğlu tayin etmediğin bir yere demiyor Ali. Evet. Makul bir gerekçesi sert adamsın ürküttün kadını diyor. Demek ki devlet başkanının sertliği bile bir, bir ölçüsü olmasıyla. Evet. Şimdi buradaki benim ölçü aldığım ne? Ömer'i biz göklere çıkarıyoruz. Gök bile yetmez Ömer'e ya. Götü arşa kadar çıksın. Ama Ömer etrafındaki o delikanlılarla, evet. o yürekli adamlarla, Ömer'in heybetinden çok Allah'tan korkanlarla Ömer o hale geldi hocam. Hep yağcılık yapılsaydı, Ömer sen varken İslam'a bir şey olmaz denseydi biz bugün bu Ömer'i konuşamazdık hocam. Evet. Yani yanlışa susanda hayır yok. Velev ki Müslüman olsun. Bizim namaz kılmamız Öyle, bu hatayı kapattı. İkaz, ikaz sistemini sağlıklı, işler, ve şura, ikazı. Ikazı sağlıklı işletmek şura lazım. Şura nedir? Müminlerin beyin gücüne hürmet etmek. Evet. Emri bil maruf neyin? Yani münkeriyedir. İkazdan ders almaktır. Evet. Ben bu çok önemli bir şey. Yani bunu esesleştirmek. Yani siz onun altını çiziyorsunuz. Yani o emri bilmarufu, ikazı, işte şura diye, danışma meclisi diye müesseseler. Ben acaba insanın kendi içinde de böyle bir ikaz şeyi olabilir mi? İkimizde olmadan toplumda olmaz ki bu. Evet, evet. Yani... Biz namaz kendimiz evde kılmıyorsak camide ne toplanacağız ki? Evde kıldığımız namazların sünnetlerin farzlarını camide kılıyoruz evet. biz. Toplumumuzda bu özellik olmalı. Yani İslam'ı mesela Müslümanı kim olarak tanıyoruz biz? Namaz kılan diyoruz. Zekat veren zengin diyoruz. E Şura suresinde Allah Teala öyle tanıtmıyor ama. Müslümanları namaz kılanlar, şura ile hareket edenler ve zekat verenler diyor. Evet. namazla zekatın arasında şura, şura diye mi? bir ibadet koymuş Allahu Teala evet. biz şurayı oradan çıkarıp İslam devleti kuramayız hocam evet. Allah'ın gösterdiği o değil ee, Yahudiler nehyane münker yapmayarak sapıtmaya başladılar buyuruyor Allahu Teala belki bir gün hocam bu şuranın da e, muhtevasını çerçevesini konuşmamız lazım çünkü bazen Şuura da üsteki iradenin e, duruşuna bakarak e, o po pozisyon hocam. alabiliyor hocam yani. O şuura değil hocam bu ya. Yani o demin dediniz yani diyelim Bilal olacak yani Bilal. Bilalsiz olmaz. Bilalsiz olmaz yani bunu demek lazım değil mi? Yani, hocam bu yeri geliyorsa adet, gazete olacak. Evet. Televizyon olacak veya. Her vilayetten emri bil maruftan sorumlu üç tane adamın olsun. Mesela çağırırsın müftüleri evet. eğer üst kademeyi konuşuyorsak evet. yanlışı kıyamet günü size ödeyeceksiniz. Ama gidip de bunu televizyona teşhir ederek devleti sarsmayın. Evet. Gelin kulağıma söyleyin diyeceksiniz. Şirketteki e, yönetim kurulu üyesine diyeceksiniz ki yanlışı söylemeyen kıyamet günü e, hesabını verir. Yani ya ahiret, ben yolunu açıyorum bunun. Ben ahiretten korkuyorum. Evet. Dolayısıyla sorumluluğu size yıktım. Evet. Ben doğru diye yaparım. Hain değilim çünkü. Ama yanlış olduğunu siz ikaz etmezseniz Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarsınız. Evet. Ailede de böyle üstad. Mesela size oğlunuz baba bu yazınız çok hoş olmadı diyebilmeli üstadım. Evet, evet. Bana diyebilmeli. Evet. ...eğer evladımızın dengidini kabul edemiyorsak... ...yabancıninkini zaten kabul etmeyiz. Evet. Hocam teşekkür ederiz ama... ...benim içime... O ...şuranın vasfı... ...şuraya katılacakların... ...vasfı konusunu... ...ayrı bir sohbette inşallah... i̇nşallah. ...değerlendirelim. Yani Orada da çünkü dirayet gerekiyor. Onu anlıyorum. Ee, dirayet ve basiret. Basiret, dirayet peki hocam Allah razı olsun Hadi. çok teşekkür ederiz değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programındaydık Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren neyi konuştuk Bulunduğum, temiz bulunduğumuz her ortamda temiz kalabilme bu iradeyi kuşanma onu konuştuk ben çok faydalı bir sohbet olduğunu düşünüyorum hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olunuz efendim